Coğrafya kader midir? Ya da insanlar neden bu sözü söylerler? Genelde kimler söyler? Yaşadığı yerde mutsuz olanlar mı? Doğduğu ve yaşadığı coğrafyayı sevenler de belki alttan alta bundan kaçışı olmadığını, başka çaresi olmadığını bilerek yazgısını sevmek gibi coğrafyasını seviyor olabilir. Bizim bakışımız nasıl oluşur? Değerlerimizle. Değerlerimiz de bildiklerimiz, inandıklarımız, doğru kabul ettiklerimize göre ortaya çıkar. O halde güç olan, ya da imkansız görünen tam da doğru olarak kabul ettiklerimizi değiştirmek olur. Doğru kabul ettiğimiz davranış biçimlerinin de yaşadığımız toplumsal deneyimlerle meydana gelir. Toplumsal deneyimlerde yaşadığımız coğrafyadaki toplumla yaşandığına göre coğrafyayla kurulan kader ilişkisine yeniden ama bu kez daha derin bir yerden dönmüş oluyoruz. Artık... Onun hayatını tabiat belirleyecektir. Böylece Christopher bırakın doğduğu coğrafyayı tüm dünya medeniyetini bile kader olmaktan çıkarır.